mmm -hmm. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tövbe vadisinde hala yürüyoruz. Tövbeyi aşmadıkça, yani tövbeyle ilgili kul gerekli tedbirleri almadıkça, günahlarından tövbe etmedikçe, Allahu Teala'nın cennetine doğru sağlıklı bir yürüme yapmasının mümkün olmadığını konuşuyorduk. Hem ilimle ilgili hem de bu tövbeyle ilgili ve daha sonra gelecek diğer vadilerle ilgili. Defterlerinize şöyle bir not yazmanızda fayda var. Cennete girmenin şartı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Ayet böyle söylüyor, hadisler böyle söylüyor. Ashab-ı kiramdan dün berbat bir durumda olup, bugün iman edip hiç namaz kılmadan cennete gidenler oldu gibi soruların oluşturduğu bir zihin endişesi ortaya çıkabilir. O zihin endişesi şudur. Vezali bu minhacül abidinde veya diğer büyük İslam alimleri Tevbeden, ilimden ve diğer ince konulardan bahsederken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete girer sözünü yok mu kabul ediyorlar? Yani bu cennete kelime-i tevhidle giriliyor da bu kadar ayrıntı ve bu kadar ağır şartlar mesela ilim konusunu hatırlıyoruz. İlim konusunda gazaliğimiz, yani denin meseleler açmıştı önümüze. Şimdi tövbe konusunda bakıyoruz. Yani günahlarla nereye gidiyorsun diyor. Daha sonra dünya bağlantılarımızı inceleyecek. Yer yer, bu gazalinin anlattığı gibi ise eğer, ya da mesela, vezali bir isim olarak konuşuyoruz da, e ashab-ı kirama Hasan Basri'de tabiine bakıyoruz. Yani onların gibi ise eğer, eh, bu cennete o zaman biz giremeyiz. Şeklinde bir anlayış zihnimizi rahatsız edebilir mi? Edebilir. Peki bunun cevabı var mı? Var elbette. Bir, bu cevap soru anlaşıldıysa, ve rahmetullahi Cennete benim anlattığım dışındaki bir yolla girilmez demiyor. Ayağın kaymadan gitmek istiyorsan böyle git diyor. Tıpkı ne gibi? Doktorlara bakıldığında, doktorların dediği gibi bir hayat yaşanacak olsa, bir bal bile çay kaşığı ile bir tane aldın mı günde yeter diyorlar. O dokunur, bu zehirler. Yani Doktorlara bakılırsa biz öldük çoktan. Rezali de cennete giden yolu tarif eden bir doktordur. En idealini anlatır. Belki, tabii ki bu bileceğimiz bir mesele değil, zanla bunu söylüyorum. Belki kendisi bile bu yazdıklarının yüzde yüz sahibi olamamış da olabilir. Bilmiyoruz ama. Büyük ihtimalle yazdıkları gibi biriydi. O yüzden de bereket oldu bugüne kadar. Bize ulaştı. Ama Gazali ve Gazali gibi önümüzde gördüğümüz mükemmel örnekler, muhteşem tablolar işin olması gereken şeklidir. Tıpkı doktorların, İdeal bir sağlık nasıldır dediğimizde önümüzde çıkardıkları hayali tablo gibi. Doktorlara kalsa hiçbir şey yeme, ekmek yeme, peyniri çok yeme, yoğurt çok yeme. Yeme yeme yeme, üşüme, nefes alma e ne yapacağız demiyoruz. Mümkün olduğu kadar doktorun tavsiyelerini ideal görüyoruz. Ondan sonra düğünde biraz baklava kaçırıyoruz. Sabahleyin üç tane zeytin fazla kaçırıyoruz ama dengelemeye çalışıyoruz bu arada. Allahu Teala'nın iki, Allahu Teala'nın dininin olmazsa olmazı var. Nedir o? Kelime-i tevhid. Haramlardan kaçmak, farzlardan eksik bırakmamak. Olması olmaz bunlar. Peki Gazali bize bunun dışında mı bir şey söylüyor? Hayır, bunun dışında söylemiyor ama mükemmele doğru koşmamızı istiyor. Evet, bir Müslüman kelime-i tevhidi söyledi. Haram işlemedi. Farzlardan da eksiği yok. Cennetliktir o. Fakat filan senede yaptığı bir günahtan dolayı, filan zamanda namazı fark etmeden yanlış kıldığından dolayı cehennemde şu kadar sene yanma tehlikesi var mı? Var. Gazali o tehlikeyi de kaldırıp ahirete git diyor. En küçük risk bile bırakma diyor. Halbuki biz neye iman ediyoruz? Kelime-i Tevhid'i söylemiş bir mümin o şekilde Kelime-i Tevhid'e ters düşmeden öldüğü dakikada cennettedir Allah'ın izniyle. Ama sonunda cennettedir. Daha önce mahşer hesaplaşması var. Cehennemde Günahların, eksiklerin, farzlardan olan eksiklerin karşılığını görmek var cehennemde. Gazali ise mahşere git, yedi kişiden biri ol, Allah'ın arşında gölgelen, hiç cehennem görmeden cennete git, Allah'ın cemaliyle karşılaş. Standartını tarif ediyorum. Üç, hiç kimse, ben nasıl olsa, çok para kazanamayacağım diye, karnını doyuracak kadar kazanıp gerisini tepmiyor. Karnını doyuruyor, başkasının karnını doyuracak kadar da fazla kazanmaya çalışıyor. İbadette de biz, ya imanımızı kurtarıp cennete gidelim yeter. Gazali'nin dediği biraz fazla diyemeyiz. Peki en son noktasını Gazali'nin yakalayabilir miyiz? Yakalayamayabiliriz. Olmaz bir şey değil ama ömrümüz yetmez. Geç uyanmış oluruz. Fark etmeden dalgın noktalarımız olur. Hiç önemli değil. Hedefimiz allah Teala'nın rızasını kazanmada en üst nedir? İşte diyelim ki yüzdür. Yüzü yakalamaktır. 60'la cennete girersek e ona da razıyız ama büyük gayeli olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini hatırlayıp bu bölümü kapatalım. Bu not olarak yazdığımız şeyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ali himmet olun. Yani büyük bakışlı olun. Ali himmet ne demek? Büyük bakışlı olmak. İsterken Allah'tan Firdevs cennetini isteyin. Niye? Çünkü cennet var. O cennetin bir üstü var. Bir üstü var. Ta üstü firdevs var. Yani cennet tabaka tabaka. Firdevs en üst tabakası ise Allah'tan en üstünü isteyin. Mesela şöyle dua yapmayamalı mümin. Cennete koy da ya Rabbi neresi olursa olsun. Öyle değil. Ya Rabbi kullarına en üstünü ne veriyorsun sen? Firdevs'i veriyorsun. Bana firdevs'i ver. Deriz. Ama Firdevs bizim nasibimizde olmaz da Allahü Teala cennetin bir köşesine koyar bizi. E ne edelim? O ayrı bir mesele. Tıpkı karın tokluğuna çalışmak ana ölçümüz ama para biriktirmek için de yoğun mesai gösteriyoruz daha fazla kazanmak için. İbadetlerde de mantığı bu olmalı mümin. Bu uyarıyı yapma ihtiyacını, defterlerimize yazalım dediğim bu notu neden ihtiyaç duydum? Çünkü şimdi hele biraz daha da ilerleyeceğiz. Nazari bizi büyük ufuklara taşıyacak. Ne yazık ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, insanların camileri büyüdü, camiye bağlılıkları azaldı. Kur'an'ın ses kayıt cihazlarına varıncaya kadar her yerde, Çoğaldığını görüyoruz. Kur'an'a bağlanmanın az olduğunu görüyoruz. Şimdi ben İstanbul'daki hafız Müslüman oranını Ashab-ı ölçsem yani İstanbul'da Müslüman ne kadar? 10 milyon. 10 milyonda ne kadar hafız var? Şu kadar. Bu da nüfusun ne kadarını yapıyor? Yüzde birini yapıyor diye bir sonuç çıksa Ashab-ı Kiram'ı oranladığımda Ashab-ı bu oran daha düşük. Mesela Müslümanlar arasında Kur'an okur, Kur'an hafızı olur oranın misal yani. Yüzde birse ashab-ı bu binde birdir bile. Daha düşüktür. Ama Allah'ın Kur'an'ına göre nefes alıp veren insan oranı ashab-ı yüzde yüz, bizde yüzde üç, yüzde beştir. Misal. Elimizde bir istatistik yok. Ama hepimiz bunu görüyoruz. Kadınlar tesettürlerini önce ana babalarına izah etmek zorunda kalıyorlar. Ashab-ı böyle bir şey yoktu. Giyecek bez bulsalar hemen tesettür yapıyorlardı. Gençlerin sakal bırakmasının ilk engeli belki de anne babaları oluyor. Ashab-ı böyle bir şey yoktu. Yani gitgide dinin en orijinal, en iyi yaşanacak bölümleri sanki lüksmüş gibi. Yani olması da olur. O kadar çok önemli değilmiş gibi bir vesvese yaydı şeytan. Bu vesveseye Müslümanlar da inandı. Bunun en bariz hiç istatistik gerektirmez konusu Allah'ı zikrin tasavvuf diye bir yere bırakılmış olmasıdır. Yani zikrullah Allah'ı hatırlamak, Allahu Teala'yı zikirle yaşamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tesbihat yap, salavat getirmek Allah için Subhanallah demek, La ilahe illallah demek bir tarikata girince, bir tarikata girenlerin görevi. E gençler, gençler daha normal Müslüman gibi anlaşılıyor ya, sıkıntı işte burada ortaya çıkıyor. Demek ki bazı Müslümanlar İslamiyet'in ince ayarlarını kendileri için gerekli görmüyorlar. Hatça gideceksin, ihtiyarlayacaksın emekli olacaksın ondan sonra bir tasavvufa gireceksin bir tarikata gireceksin böyle olur mu Hepimizin hedefi Ebubekir radıyallahu anh'ın düzeyinde bir Müslümanlığa sahip olmak e beceremeyiz de yarım kalırsa hiç olmasın niyetimiz büyüktü diye Allahu Teala'nın huzuruna çıkarız tabii ki yalancı bir niyeti kastetmiyoruz Allah niyetlerimizi görüyor çünkü kıldığımız namazı gördüğü gibi İçimizde dolaşan, kan, kanımızda, damarlarımızda dolaşan niyetimizi de görüyor Allah. Kim kimi kandıracak ki? Nasıl kandıracağız? Haşa Allahu Teala'yı. İnşallah bu minhacül abidini okurken şeytan gazali uçmuş be. Uçmuş gazali. Dedirtmez bize inşallah. Bunu dedirtmeye muktedirdir ama. Çünkü bunu dedirttiği zaman seni bulunduğun noktaya razı ediyor ne yapıyor sana? Senden daha kötü birini gösteriyor. Yani sen ara sıra sabah namazı kaçırıyorsun. Adam hiç öyle de kılmamış diyor. E sabah namazını ara sıra kaçırmak normal bir şey mi? Ebu Bekir radıyallahu anh'a baktığına göre ölmüşsün sen. E hiç namaz kılmayana göre baktığında evliya gibiymişin oluyor. E bizim idealimiz Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. Onların anladığı, yaşadığı İslamiyet'tir. E biz beceremiyoruz, becermek için uğraşıyoruz. Allahu Teala da niyetlerimize bakıyor. Büyük niyet taşıyorsak bize yardım ediyor. İnşallah bu notumuz anlaşılmıştır diye temenni ediyoruz. Evet şimdi tövbe vadisinde devam ediyoruz. Tövbeyi tavsiye etti. Tövbe vadisi var. Onu geçmedikçe yol alamazsın dediğim Evet, sonra da tövbeye işte dört kademe getirdi. Yani bunlar yapılacak dedi. Öyle ihtiyar işten güçten düştükten sonra daha zina etmeyeceğim dedi. Tövbe midir acaba diye bir sorula, sorgulama yaptı, onu açıkladı. Ve sen şöyle söylersen, ben de şu cevabı veririm. Böyle diyene cevabım budur tarzında bir konuşma vardı kitapta. O sorulardan bir tanesi geldi. Feinki ile diyen olursa ki, Eleyse kadikale nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuyor mu? En nedemu teubetun. İbn Hibban'ın rivayet ettiği bir hadis bu. Pişmanlık tevbedir Pişmanlık töbredir hadis bu. Ve lem yezkur mimma zekertum min şara'itha ve şedd ve şeddettum şey'en. Şeddettum şey'en biraz da Zorladınız siz bu işi. Yani birisi çıkıp bize derse ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pişman oldun mu tevbe tamamdır buyuruyor. E siz burada bir sürü şartlar saydınız. Dört tane orada, iki tane burada. Ondan sonra da zorlaştırıp duruyorsun. Yok kalbinden geçecek. Yok gözle yaşı akıtacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kelime ennedemu tevbetün pişmanlık neden -ne nadim olmak, nedamet Pişman olmak demek. Tövbetin. Pişman olduysan tövbedir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen sayfalardır anlatıyorsun. Tövbe şöyle olacak, böyle olacak. Diyorsun dersen eğer, denirse eğer diyor gazalimiz. Rahmetullahi aleyh. Yukalü lehu. Ona şöyle denir. İ'lem evvelen. O zaman sen şunu bil. Önce şunu bil. Enne nedeme gayrümakdûr in lil abdi. Peygamber Efendimizin sözüyle karşı çıksa birisi pişmanlık tövbedir diyen birisine bizim cevabımız bir defa pişmanlık kulun elinde tutabileceği bir şey değildir. <gülüyor> Görmüyor tara ennu fi musun? Nedamet yani pişmanlık insanın kalbine geliyor Veva yürüydükun erlik öyle bir şeyin olmamasını istiyor ama gene pişman oluyor ve tövbe tumakdurura abdim Halbuki tövbe kulun yapabileceği bir şeydir emredilen de tövbedir Pişman olmayı tövbe ettiği halde bir insan mesela daha yapmayacağım dediği halde yaptığına pişman olmayabilir Buna bir örnek hepimiz verebilir miyiz? Verebiliriz. Mesela bir şeyden intikam alması lazımdır. İntikamını almış, rahatlamıştır. Cezamı da çekeyim şimdi demiştir. Ama hala pişman değildir. Yani pişmanlık iç duyguya yönelik bir şeydir. ثُمَّ inna قَدْ عَلِمْنَا اَنَّوْ لَوْ لَوْ لَوْ نَدِمَ Sonra şunu da biz görüyoruz. Adam günahlara pişman olsaydı لَمَّا ذَهَبَ بِذَٰلِكَ Cahhuu beyne nasi? Yani insan pişman olduğunda sadece insanlar arasındaki şöhretine zarar vermiyor bu. Ne yaptı? Şunu kırdı. Bu bir günahtı. Buna pişman oldu. Bu pişmanlık insanlar arasında bir etkileşim oluşturur mu? Ev fin nefakatifia böyle bir şeyi de yani günahlarından pişmanlık duydu diye adamın neforsu azalıyor ne malı harcanıyor. Böyle bir şey yok. Fe inne zalike la yekunu teubeten bila Şüphesiz biz buna tövbe diyemeyiz. Niye tövbe diyemiyoruz? Çünkü tövbe ortaya çıkan şeyi kaldırmaktır. Kul hakkı ise mesela kul hakkı oluşmuştur. Sen çok pişman oldun onu dövdüğüne. Bu hissedilmiyor ki dışarıdan. Tövbenin dışarıdan da hissedilmesi lazım. Falimte bedale ki an fil haberi böylece sen o neden mu tövbetün pişmanlık tövbedir konusundaki haberi meânen lemtef hem hu min zahiriyi sen bunu dışarıdan bakıp anlayamamışın peygamber sallallahu aleyhi sallamın nesi öyledir? Vahve an nedeni tağzim Allahı Subhanahu ve Teala ve kauf iqaabı mima ibgasu ala tövbetin nasuh tövbe Tevbe pişmanlıktır diyor efendimiz. Ama pişmanlık Allahu Teala'ya taazim ve akhikabından. Hikab neydi? Cezasından korkmaktır. Korktuğun için yaptığın zaman mimmaya basu alet tevbe tin nasuh. O seni nasuh tevbeye götürecek. Yani pişman oluyorsun niye? ya demezdi belki onun için yapma. sen insani bir pişmanlık hissediyorsun. Allahu Teala'nın huzurunda eriyen bir kalbin yok senin hala. Tövbe ise Allah'a karşı bu erimeyi sağlamanı gerektiriyordu. Nasuh için. tövbe için. Fe inne de'erke min sıfatit taibina ve halim. nasuh olarak nasuh neydi? Saf Allah için tövbe etmek. Tubu tövbeten tevbeten nasuha. Saf Allah için tövbe etmek. Gerçekten tövbe edenlerin hali budur. Nedir hali? Yüreklerinde Allah'a saygıdan dolayı pişman olurlar. Sen e, yaptım dedi, de, gitti diye. Böyle insancıl bir düzeyde bıraktın bunu. فَاِنَّهُ اِذَا دَكَرَ الْاَذْكَارَ Üç şeyi hatırlarsan eğer, هِيَ مُقَدِّمَاتُ تَوْبَةِ Hani tövbenin üç mukaddimesi var demiştik. Neydi? Günahın çirkinliğini hatırlıyorsun. Allah-u Teala'nın azabının büyüklüğünü hatırlıyorsun. Kendi zayıflığını ve caresizliğini hatırlıyorsun. Tövbeyi öyle yapıyorsun. Bunu sen böyle hatırlayacak olursan yendim. O zaman pişman olursun. Ve bu pişmanlık gerçek pişmanlıktır. Yani sen pişmanlığı Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği gibi anlamamışsın demek ki. وَحَمَلَتُ النَّدَامَةُ عَلَى تَرْكِ اِخْتِيَارِ ذَمْ Böyle bir pişmanlık günah tarafını, niye tercih ettiğine dair onu pişmanlığa sevk eder ve tabqa nadamatu fi qalbi fi'l mustakbal o pişmanlık da hep kalbinde kalır. Pişman oldu gitti değil. Neydi pişman la katallallah alkol almıştı. Öyle bir pişman olur ki a harfini duydukça o pişmanlık hep aklına gelir. Pişman oldu keşke yapmasaydım dedi. Öbür gün arkadaşları geldi gene alkol aldı. Çocuk gibi Annemi niye üzdüm diye pişman oldu ama bir daha üzdü. Bir daha üzüldü, bir daha pişman oldu. Bir daha üzdü, bir daha pişman oldu. Bu çocuk oyunu olur böyle olursa. فَتَحْمِلُوا عَلْ اِبْتِهَالِ وَالْتَّدَرُّٰ Böyle gerçek bir pişmanlık onu Allah-u Teala'ya yalvarmaya ve duaya sevk eder. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ اسْبَابِ Tevbenin sebeplerinden biri bu. وَصِفَاتِ taibi, Tövbekârın da özelliği bu ise Semmâhu Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna Tövbe dedi. Ne? Pişmanlık Tövbedir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? O tövbe sayesinde sürekli senin kalbinde Allah korkusu Allah'a saygı ve yaptığının ne kadar zayıf ayıp olduğunu ne kadar çaresiz olduğunu etlerinin kemiklerinin ateşe dayanmayacağını kıyamet günü düşünmene sevgi ediyorsa iyi bir pişmanlık bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna en nedâmetü pişmanlık diyor. İnsanlarsa nedâmetten ne anlıyorlar? Ya yakışmadı ya. Bu yakışmadı ya demek pişmanlık değil. فَفْهَمْ <oğazı> ذَٰلِكَ <fuhem> muvaffakan i̇nşaallah Teala Allah'ın lütfuyla iyi bir şekilde sen bunu böyle anla. Neye cevap verdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Pişmanlık tövbedir diyor sen ne uzatıp duruyorsun bunu? Pişman oldu adam işte tövbe etti diyen birine cevap veriyor. Damarların kılcal damarlarına varıncaya kadar pişmanlığı hissetsin bakalım demek istiyor. Evet. Bir sorusu daha var. Fe in eğer diyecek olursan keyfe insan en yasira Keyfe insana en yasıra bihis la yek'a minhu zenbun albatte min sagirin ev kebirin. Peki nasıl e, insan hiçbir şekilde günah kendisinden çıkmayacak küçük veya büyük günah işlemeyecek hale kendisini nasıl getirebilir? İnsan için böyle bir şey nasıl mümkün olur diye soruyorsun ve keyfe keyfe ve enbiyaullahı salavatullahı aleyhim peygamberler Allah'ın selamı salavatı üzerlerine olsun elledinehum esrafu halkillahü subhanahu ve Teala Allah'ın en şerefli kulları onlardır kat ihtelefe fihim ehlul ilmi onlar hakkında bile ilim adamları hel nale hadi derece amla Peygamberler de bu senin dediğin gibi sıfır günahlı oldular mı? Hiç günah yok peygamberlerin. Denebilir mi? İlim adamları bile böyle bir tartışma yapmışlar dersen eğer. Yani bu sorunun bizim anlayacağımız dille cevabı ne? Ey Gazali! Sen bizi böyle sıfır günahlılığa teşvik ediyorsun ama mümkün mü bu insan için? İnsan böyle bir şeyi elde edebilir mi? Sormuş. Fe'alem. Cevabımız bilki en hada emrun mümkünün gayru müstahil bu mümkün olabilir bir şeydir. Hangisi olabilir? Küçük veya büyük hiçbir günah işlemeden yaşamak. Summahu ve hayyun ve kolaydır. Vallahu teala ihtassu bi rahmeti men yasha. Allah dilediği kullarını rahmetiyle bu şerefe kavuşturabilir. Summa men min şart-ı tövbete tövbenin şartına gelince hani bu tövbe edeceğiz sıfır günahlı olacağız ella yetammade zenben günah bile bile istemeyecek fa emma in waqa bi sehvin aw unutarak veya yanlışlıkla bir günah işlerse tahwa mafuun anhu bi fazlillah taala Allah'ın lütfuyla anlamadan işlediği günah ondan silinir. Ve haza haynun. Bu da kolay bir şeydir. Alamen veffakahu Allahu Teala. Kime Allah'lı Allah kolaylık dilediyse. Fe in kulte başka bir soruya geçiyoruz. Eğer dersen innema yemne'uni minet teubeti. Tövbe etmeme engel oluyor. Enni <gülüyor> a'lemu ben biliyorum. Min nefsi, kendimi biliyorum. Enni eodu ile zambi. Tekrar günaha dönerim ben. Walla es bu alet tevbe'ti falı faydete fi Boşuna tevbe etmeme gerek yok. Ben bir daha bu günaha döneceğim zaten. Niye boşuna tevbe edeyim? Madem günaha döneceğim diye bir şey dersen, falam sana bir cevabım şudur. Bu soru çok sorulan bir soru. Önceki soru belki bu kadar sorulmuyordu da sorunun özetini ben zaten bugüne bir daha döneceğim. Aynı güne bir daha yapacağım. Boşuna niye tövbe edeyim? Şeytanın tuzaklarından biri. Bu soruya şimdi cevap veriyor. Çok çok zevkli, hatırımızda kalacak bir cevap veriyor. Fealem bilesin ki en haza min gurur şeytan. Bu soru şeytanın tuzaklarındandır. Umin min eyneleke lelm sen bunu nereden biliyorsun? Bir daha işleyeceğim bu günahı. فَاسَا أَنْ تَمُوتَ kabla en اَنْ تَعُودِ اِلَذَّمْ Bugün tövbe ettin. O günahı bir daha işlemeden öleceksin belki. Yani sen biraz daha yaşayacağını, o günahı tekrar işleyeceğini nereden biliyorsun ki? وَاَمَّا min el الْعَوْدِ Bir daha o günaha dönerim diye bir korkun varsa فَاَلَيْكَ الْعَزْمُ وَالصِّدْكُ ف۪ي ذَلِكَ ve aleyhi litmam sen işi ciddi al dost tövbeni yap ve aleyhi yani ve alallah elitmam allah ta gerisini tamamlasın fe in etemme allah sana direnç verir de bir daha günah dönmezsen fezeke min fadli allah'ın lütfuyla bu ve in lam yetim ve in lam allah bunu tamam etmezse sana yani Üç gün sonra bir daha günaha dönersen, fakat fakat gufirat, zinubu keserli fetükkulla, önceki günahların tamamından kurtulmuş oldun, ve taqlas da ve tahtart, e, tertemiz oldun, kurtuldun. Ve leyse aleyke, üzerinde kalmıyor. İlla hadedden bulledi ahdes teul an, en son işlediğin bu günah kalır. Yani senin 20 tane günahın vardı. Onlardan tövbe ettin. Onlardan tövbe edince bir gün sonra bir daha işledin o günahı. Şu anda bir günahın var. Öncekilerden tövbe ettiğin için. Ama nasıl olsa bir daha döneceğim diye tövbe etmeseydin 21 günahın olacaktı şimdi. Dolayısıyla her halükarda ciddi bir tövbe etmek o günahları bekletmekten çok daha iyidir ve haza huve'r ribhu'l azim böylece büyük bir kar elde etmiş olursun. vel faidatul azimatu'l kebira tu çok büyük bir yarar bu. ve la yemneuke hauful audi anet teubeti yani tövbeden geri gelirim. Bir daha bu günahı işlerim diye böyle bir kaçınmaya yanaşma. fe inneke minet ebeden beyne ihdil husneyeyn. Çünkü tövbe açısından sen hep iki güzelden birini yakalayacaksın. Nedir iki güzelden biri? Ya tövbe edersin, ebedi o tövbeyle cennete gidersin. Bir daha günah işlemezsin. Bu bir güzellik. İkinci güzellik, tövbe edersin, Allah günahını affeder. On gün sonra bir daha bir günah işledin mi? Bir günahın olur hiç olmasın, bu da güzel. Dolayısıyla hep kardasın. Vallahu Teala veligü't-tevfik. <Sessizlik> bu işte başarı Allah'ın elindedir ve hidayet hidayet. Fakat Bunu böyle iyi anla. Allah. Ve ama çıkış fakat bu Ve çıkış fakat bu ne Ve ama çıkış fakat bu ne Üç çeşit Allah. Ve ama çıkış fakat bu ne bülle? İyi Allah. Ve Ve Allah'ın emirlerini terk etmek aleyk senin üzerindeki min salatin namaz ev savmin oruç ev zekatin zekat ev keffaretin veya bir kefaret mesela yemin kefareti veya diğer emirleri Allah'ın fe takdi ma emkanek minha bunların elinden geldiği kadar kazasını yaparsın böylece bir yani bir günah Allah'ın emirlerinden dolayı oluştuysa sen onları e, imkanın kadar kaza edersin. Ve sani ikinci günah çeşidi zunubun beyneke ve beyin Allahu subhanahu ve taala. Allah'la senin arandaki bir günah sebebi. Yani Allah'a karşı işlediğin bir kusur. Keşr bil şurbil hamri İç, alkol kullandın ve darbil mezamir müzik aletlerini kullandın ve ekli riba faiz yedin ve nehvizalik ve benzeri ve feten ala dalik. Bunlara pişman olursun. Ve tuvattinu kalbeke ala terkele avdi ila misliha ebeden kalbine bir daha bunlara dönmeyeceğim diye bir kural koyarsın. İyice inanırsın ki ben bunlara bir daha dönmeyeceğim. Bu da ikinci çeşit ve Üçüncü, vessalüsü, üçüncüsü, zünubun, beyneke ve beynel ibad. Kullarla senin arandaki günahlar var bir de. Ve hâdâ eşkelu ve as'ab. Bu, yani kullarla senin arandaki günah, en zoru ve en karışığıdır. Ve aksamun Bu da çeşit çeşit olur, kullarla arandaki. Kattekûnü fil mâli. Mal konusu olabilir. Ve nefsi, can konusu olur. Ve fil irdi, onur konusu olur. Ve fil hürmeti, namus konusunda olur. Ve de dini, e, ve din konusunda e, olur. Yani dini bir itham olur. Fema kâne fil mali, mal konusunda olanlar. Fe yecibü et aleyhim in emkeneke. Mümkünse adamın malını geri götürürsün ve in aceste, ve in aceste, ondan yani fakirsin veya adamı bulamıyorsun, veremiyorsun, fatestehilu minhu ve helallik alamıyorsun. Ve in aceste, ondan dolayı ki estağfurullah, fatestehilu minhu, yani sen de para yok, adamın da alacağı var, sende. de helallik istersin, helal ederse kurtulursun. Ve in aceste, ondan bunu da yapamıyorsan, gaybetir Racli adam yok ortada ev mevti ya da adam öldü ve em Kenta satdukkuanu ve sen onun yerine sadaka verebiliyorsun mesela adamın sende 100 lirası vardı Adam öldü gitti de bulamıyorsun Fetaat onun yerine sadaka verirsin feal böyle yap o İlem mümkin böyle bir şey mümkün mümkün yani sadaka verecek kadar da paran yok helallaşmak için fel ki bir o zaman çok sevap işle sen. Niye çok sevap işle? Çünkü senin sevaplarını alacak o adam kıyamet günü. Ve ruc'u ila Allahu subhanahu ve taala bi't-tadurru ve'l-ibtehal. Allahu Teala'ya yalvar. Errucu ila Allah Allah'a yönel demek. Subhanahu ve taala bit yalvararak ve'l-ibtehal ile dualar ederek İleh'i en yurdühu anke yawm'el-kıyameti. Kıyamet günü o adamı sana karşı memnun etsin. Tek helallik yolu budur dünyada helallik alınmadıysa. Kıyamet günü geldiğinde allah Teala o adama derse ki ben seni affedeceğim sen bunu affedersen. Adam bayılıp affedecek seni o zaman. Yok böyle bir şey yapmazsa adam ki kolay kolay böyle bir şey yapmaz. Çünkü herkesin sevaba ihtiyacı var. Ya da o adamı Allah Teala affetmek istemiyordur ihtimaller ortada namazların, oruçların, sevabın, tesettürün, sakalın verilecek o adama. Yok sende de verecek bir sevap, onun günahlarından bu taraf alacaksın. Ne ozübilla. Bunun burada zikredilmiyor ama bir şeyi hiç unutmamak lazım. Hele adam kafirse nasıl helalleşeceğiz orada? Allah kafirin de olsa hakkını bırakmayacak. Versen adam namazını yapacak kıyamet günü kafir. Bir kafirin şaraplarını, kumarlarını, faizlerini almak var kıyamet günü. Kul hakkı deyip de rahat uyuyan da akıl yoktur. Kul hakkı deyip de bunu sadece çalmak zannedende de akıl yoktur. Ne dedik? Onura dokunan sözler, iftiralar, gıybetler. Kul hakkı bunları Akıllı bir mümin, kul hakkı deyince diken diken olur. O zaman aklı var demektir. Rabbim mu'inimiz olsun bu işte. وَاَمَّا مَا كَانَ فِي النَّفْسِ Canla ilgili bir şeyse. Öldürdün, babasını öldürdün. Kolunu kestin adamın. فَتُمَكِّنُهُ <gülüyor> مِنَ الْقِسَاسِ o öliyâe minke. Gidersin ben katilim. Ben senin kolunu kestim. Buyurun kısas yapın dersin. Kısası mahkeme yapacak tabii. Gerkes birbirinin kısasını yapmaz. Adamın hakkı bu. Ya da kendisi öldü. Onun velisi, çocukları, varisleri gelip kısası alırlar. Mahkemeye derler kısası yapın. Ya da sana tamam helal ettik hakkımızı diyecekler. Başka çaresi yok. Ya da kıyamet günü bu kısas yapılacak. Nasıl yapılacağı gördük şimdi. Fein aces de böyle bir şeyi de yapamıyorsun. Trafik kazasında adamı öldürdün. veya da bir kavgada öldürdün. Hata mıydı değil miydi? Mahkeme karar veremedi. Veya mahkemeye gidilmedi. Veya işte kasten yaptın. Her neyse ama şimdi de adamı bulamıyorsun, fırucuğu ile Allah Subhane Allah'a dön. Ve İbtihalu İlehi En Yurdı Yahûan ki Yümerkiyamid. Allah yalvar, kıyamet günü o adamı razı etsin, hakkını istemesin senden. O amel bu. İnsanların onurları ile ilgili işlere gelince. Feyniğtaptı o, Gıybetini yaptın. ev behette iftira ettin, öv şamta ya da sövdün. Hakkuka en tukedde beyne yede men fealte O zaman senin hakkın nedir? gidip en kendini yalanlayacaksın. beyne yede men fealte. zalike indehu kimin yanında, kim için yaptın? filanca şöyle dirdi, gıybetini yaptın. filancanın işte şu deyip bir iftirasını yaptın, tweet attın, neyse artık kendini yalanlayacaksın. Çünkü sen bir şey iddia ettin, senin iddianın yüzünden o onuru zedelendi. Tek helallik yolu nedir? Kendini yalanlamaktır. Ona gidersin, o da der ki pek helal olsun, mesele bitti. Ya da dedi ki tweet attığın yerde bunu bir daha geri al dedi, öyle yapacaksın. Onun hakkı bu. وأن تستحل sahibi صاحبه إن امكانك tabii helalet hakkını diyeceksin o da olur derse hada in takşa taksha ziyadete gayzin veya hayce hayce fitnetin fi izhari zalik au tecdidihi ama tek bir alternatif olmayan nokta var yani ben bir mesele söylemiştim o mesele çok pahalıya mal oldu Şimdi gidip özür dilemem halinde bu aile kavgasına dönecek. Beş kişi ölür herhalde bu işten. Böyle bir sert ortam var. Bunu o zaman erteleyebilirsin. Neden? Çünkü sen bir gıybetin helallığını isteyecektin. Cinayete dönüşecek bu şimdi. E, kaş yaparken göz çıkarmak, kafa koparmak da yok bin خشيت ذلك böyle bir korkun varsa ferdu ila lahi subhanahu ve taala li yurd li yurdihu ank Allahu teala'ya dön Allah'a yalvar onu razı etsin kalbini yumuşatsın ve yecalehu hayran kesiran fi mukabalahi bu hareketin karşılığında da ona hayırlar sevaplar yazsın ve istiğfarul kesiru li sahibi onun için istiğfar et çok dualar et Hani annene babana dua ediyorsun, sendeki haklarına karşılık diye. Gidip helallik isteyemiyorsun, bu aile cinayetine dönecek. Gençliğinde yaptığın bir şeydi. Şimdi dört tane çocuğun var, dört çocuklu biri olarak aklın başına geldi, tövbe ettin. E gidip helallik istesen çocuklarını kurban edeceksin bu işe belki de. Böyle vahşi bir durum var. O zaman bol bol sevap işleyeceksin, bol bol istiğfar edeceksin. Allahu Teala da senin istiğfarına karşılık onun kalbini yumuşatacak ve amel hürmeti namus ile ilgili bir mesele ise, bir en kınthu fi ahlı ve veldei veya nüpü, yani ailesi ile ilgili bir namus cinayeti işledin, falâ vajel istihlal ve izhar bunu gidip söylemen gerekmez, lâne o yuvelde fitneten ve gayzan bu büyük bir fitneye neden olur, yani böyle bir namus Hatası yapmıştım diye teşhir etme bel teteberrâ ila Allahü subhânehu li yudri'a ank bilakis Allah'a yalvar sadece onu memnun etsin ve cealehu hayran kesiran fi mukâbalati senin affetmesi karşılık ona hayırlar versin Allah fe in eminden fitnete ve'l ve nâdirun fetestahil minhu çok zor ama nadirdandır ama sen bu beni affeder muhakkak hiç bir şey demez diye düşünüyorsan git o zaman helallik iste ve mafit dini din konusunda nasıl bir hak söz konu neyi konuşuyoruz kul haklarını konuşuyoruz ve mafit dini bir en kafir dedin adama ev beddaat bidatçı dedin ev balal sapık dedin Müslüman'a bunları itahe ham ha Müslüman'a namussuz dedim Zinacı dedin Hada bidatçı dedin Bir Müslümanın onuru kırılıyor Fa as Abbul umur Bu en zor iştir Müslümana kafir demek bidatçı demek dalalet ehli demek en zordur Fetahtacı <gülüyor> bunun için gerekir ila tekdiği bir nefsike beynneği değil menkultelezel kime sapık dediysen Bidatçı dediysen, Gidip onun önünde kendini yalanlayacaksın. Ben sana bidatçı dedim, o sözüm yanlıştı diyeceksin. O antestehilmin sahibi ke inemkeneke. Mümkünse gidip sahibinden helallik isteyeceksin. Ve bunu yapamazsan, fel ibtiharu illallah isubhanahu wa cidden çok yalvar Allah'a sen. Çok yalvar. Bu ciddeni buraya getirdin. Neresi burası? Adama bidatçı dedin sen. Sapık dedin. Kafir dedin. Öbürlerinde ne demişti? Yalvar Allah'a demişti. Şimdi ne diyor? İbtihe ibtiher ilallah cidden. Çok yalvar Allah'a. Ve tenneddumu ala zalike li çok pişman ol. Çok pişman ol. Ve cümletul emri bu işin özeti şöyledir. Fe ma emkenek min irda'il husumi Sana düşman olan ya da tartıştıklarınla anlaşabiliyorsan amel onu yap anlaş. ve male mümkün mümkinke eğer anlaşma imkanın yoksa raciate ilallahü subhanü teala bit yalvararak Allah'a dön vasit doğru bir şekilde li yurdü yehu ank Allah seni onu adamın karşısında mahcup etmesin onu memnun etsin fe yekunu zelike fi meşiyetillahü subhanü yevmel kıyamete bu iş sonunda Kıyamet günü Allah'ın dilemesine kalacak haberin olsun. Ne demek dilemesine Yani o gün Allah ben kulaklarına karışmayacağım diyor bir defa. Çok iyi bir mümin olursun, cihad etmiş olursun da bu kulumu affet ben de seni affedeyim der Allah. Bu Allah'ın dilemesine kalmış bir şey. Bir vaat yok, bir söz yok affedeceğine dair ve reca'u min bi fadli'l azim elbette Allahu Teala'dan büyük bir beklentimiz var ayrı bir konu ve esani'l amim Allah'ın lütfu geniştir ennehu iza alima's siddk'a min kalbi'l abdi Allah kulunun kalbinde bu tövbenin ciddiyetini görürse fe innehu yurdi'u samaehu anhu min khizanati fadlihi allah Teala kulunda samimiyet görürse, o büyük hazinelerinden öbür kula da verir, öbür kullara da verir, helalleştirir onları. Ama Allah görürse bu ciddiyeti, bu heyecanı, ne demek ve hükme? Yani Allah'ın böyle bir sözü yoktur, haberin olsun. Merak etme, ben sizi barıştırırım diye bir sözü yoktur. Lütfu olursa olacak bu. Bir sözü yok Allah'ın. Yani mesela namazları affetmekte bir sözü var mı? Var tabii. وَفُورُ rahimim Sen gel bana buyuruyor. E peki kul hakkına yok. E nasıl affeder? E sen ananın babanın ayağının toprağı olmuştun. Bu Allah'ın çok hoşuna gitmişti. O da seni kıyamet günü utandırmaz. Hakkı olanlara karşı. Gibi olabilir. Fəlim hadihi hakkaha râşidan bunu çok iyi anlayasın ha. Tövbe konusunu konuşuyoruz. Fəhdi hadi bu iş böyledir. Bunu çok iyi anlayasın. Bir daha ente amilte ma bizim sana tarif ettiğimiz şeyleri yaparsan sen ve barra tel kalbe an ixtiyarı misliafil müstakbel gelecekte bir daha böyle bir şey yapmamaya karşı kalbini temizlersen fakat kharajte minez-zunub kullaha bütün günahlardan kurtuldun demektir ve in hasalet minke tebri'atul kalbi sen de kalbini temizleme işi oluştu yani kalbini bu hatalardan temizledin ve lam yahsul minke qada'ul fevaiti ama namaz kazalarını bitiremedin ve irda'ul husumi yani henüz seninle hakkı olanları gidip helalleşemedin Fetbiatu lazimetün yani unutma insanların hakları hala duruyor ve sayruzunu bir maofüuratın diğer e, günahlar mağfiret ediliyor ama ödemen gereken şeyleri ödeyeceksin yukarıda saydığımız şeyler. Bu hadel beşarhun yatılıyor bu konuyu uzatmak istemiyorum bunun şerhi çok uzundur falayhtemilu hadel muhtasar bu kitabımız çok özettir burada anlatmıyorum. Vanzur kitabet tevabete, tevbe bölümüne bak. Min kütüb -i ihya ilumut din. Övülen. Ki ihya ilumut dindeki konusunu inceleyebilirsin. Daha fazlasını istiyorsan. Ve kitabel kurbeti ilah Allah Teala. İkinci olarak da yine Gazali'nin el kurbetu ilah Allah, Allah'a yaklaşma ismini vereceğimiz bir kitabı daha var. Ona bakabilirsin. Ve Kitab al-Ga'yet al-Kuswa büyük hedefimiz. isimli kitabına bakabilirsin. Tecid faaliyeti kütüra orada çok faydalanan faydalanacağın şeyler göreceksin. Ve şarhan cemmen bol şer, açıklamalar görürsün. Velledi dekar nahu ha Bu kitapta sana anlattıklarımız Huvel aslul ledi la bude minhu en temel bilgilerdir ve billahi't ve Allah'tan yardım isteriz ve elhamdülillahi rabbil Alemin. <Gülüyor>